798, numaralı konu, Hazreti Peygamberin bazı cehennem ayetlerinden ve ahiret ahvalinden korkması, evet, Ebu Bekir Sıddiq bir gün Hazreti Peygamber'e Ey Allah'ın Resulü, ihtiyarlamış olduğunu görüyorum, dedi, bunun üzerine Hazreti Peygamber, Beni Hud, Vaka, Mürselat, Ammeyete Sağılün ve İzes Şemsü Küvrat sureleri ihtiyarlattı, buyurdu, bir gün Hazreti Ömer, Ey Allah'ın Resulü, saçlarınızın ve sakallarınızın kılları ne de çabuk beyazlaştı, deyince Hazreti Peygamber hut ve kardeşleri olan Vakra, Ammeyet Sa'ulün ve İze Şemsüküvrat sureleri beni ihtiyarlattı buyurdular.